Merhabalar. Açık Radyo'dayız. Sesine çok tanıdık olduğunuz biriyle bugün program yapacağız. Sevgili Ömer Madra. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İklim değişikliği ve bitkisel beslenme konumuz aslında. Hep bitkisel beslenmeden bahsediyoruz. Hep sağlığımız, beslenmemiz... E, ...konusu çerçevesinde bahsediyoruz ama... ...bir de konunun iklim boyutu var... ...iklim değişikliği, küresel ısınma... ...bunlarla ilgili zaten açık radyoyu takip edenler... ...çok iyi bilecektir ki... E, ...çoğunlukla yayınlar... ...iklim değişikliği üzerinden yapılıyor... ...Ömer Bey de... E, ...iklim değişikliğini sıklıkla ele alıyor... E, ...bugün... E, ...aslında çok sık değindiğimiz... E, ...bitkisel beslenmeyi... ...iklim değişikliği ile birleştireceğiz dedik... Bizim de Açık Radyo'nun sitesinde böyle yemeye devam edemeyiz başlıklı 2017 yılının aslında bir özeti ve bitkisel beslenmeli iklim değişikliğinin ne kadar birbiriyle aslında ilintili olduğunu anlatıyor yazı. Evet Ömer Bey ben <gülüyor> çok evet, konuşmayayım sizin söyleyecek yani, çok şeyiniz vardır. Yani yakından takip etmeye çalıştığımız e, iklim konularında da çevre konularında da çok aktif birçok e, kitabları da olan George Monbiot zaten yeni bir kitap da yazdı Guardian yazarıdır kendisi ve o yeni yazdığı kitabı da <gülüyor> yakında etraflıca ele almak yani ça. Yeni bir politika, bu, bu sistemle bu iş devam edemez diye çok ilginç bir kitap yazdı. Yıkıntıdan, enkazın içinden başlığını taşıyor. Ama yılı kapatırken böyle yemeye devam edemeyiz başlıklı hem Guardian'da hem de kendi internet sitesinde çıkan bir yazı vardı. Ve iklim değişikliğini de aslında iklim değişikliği dahi demiyor artık o da. ...iklim krizinden bahsediyor... ...iklim yıkımından bahsediyor... ...çünkü gezegenin... ...bütün canlılar alemiyle beraber... ...en büyük tehdit altında olduğu şey... ...ve aynı zamanda kendisi de... yüzyılın e, yılın ortasında... ...geldiğimizde diye başlayan bir yazıda... ...diyor ki dünyadaki insan sayısı... ...iki ya da üç milyar... ...kadar artmış olacak... ...yani bun, şimdi... ...bir sürü mesele var... ...ve bunlardan bir bile kitlelere... ...kıtlık yaşatmaya... ...yeter diyor... ...bir de bunların birbirlerini... ...yani kümülatif etkisi de var... ...birbirlerini etkiliyor... ...dolayısıyla çok ciddi bir... ...problem içindeyiz diyor... ...mesele yalnız... ...böyle yemeye devam edemeyiz... ...sadece veganlıkla e, ya da... ...bitkisel beslenmenin ötesinde... ...bir tüketim alışkanlıkları... ...bütünüyle hayata bakış meselesiyle... ...ilgili benim de çok katıldığım... ...şeyler söylüyor... ...şimdi biraz özetlersek... ...internet sitemizde de bizim... Açık Radyo web sitesinde de yayınlandığı birkaç hafta önce bir gönüllü arkadaşımızın çevirisiyle. Büşra Balcan'ın İngilizce'den çevirisiyle. Şimdi bu önemli bir yazı çünkü çok sayıda şey var. Yani büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Milyarderler de demokrasi her yerde çökertiyor. Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi başta olmak üzere. ...yakın bir zamanda ekonomik bir kriz daha bekleniyor bütün dünyada. Yani global kriz ve ekonomik çöküş. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin haydut başkanı... ...bütün bunların hiçbiri beni geceleri uykumdan etmiyor diyor. Umursamadığımdan değil, hepsi çok umurumda ama daha büyük bir soru var. Bu yiyeceğimiz nereden gelecek diye evet. sormuş. Hepimizin meselesi. Evet, hepimizin meselesi o. Yani işte iki ya da üç milyar artmış olacak şunun şurasında 32 yıl bir şey kaldı 2050'e yüzyıl ortasına ve şimdi sorun her şeyin başladığı yerde toprakta başlıyor diyor. Yani Birleşmiş Milletler'in istatistiklerini veriyor ki daha önce de yazmıştı bunu 60 yıllık hasat kalmış olduğu belirtiliyor dünyada. Peki, Toplam. Çok toprak kirleniyor, su kirleniyor, hava kirli. Bunların ne kadar hayvansal endüstriye odaklı? Yani hayvansal endüstri bu kirliliğe ne kadar etkisi var? Tabii hani çok büyük bir çok yüzdesi. Yüzde elli bir Birleşmiş Milletler'in raporunda işte çevreyi kirleten etkenlerin yüzde elli biri hayvancılık endüstrisinden evet. kaynaklı. Ve çok ciddi bir rakam. oran bu aslında. Bunları... Nasıl değiştireceğiz? Ne olacak? Yani bir de şey var işte şimdi bu mombiyonun önlemle üstünde birinci mesele olarak koyduğu şey yani iklim değişikliğiyle beraber randıman azalıyor. Yani tarımı toprağa çok kötü kullanmak. Yani hay tarım hayvancılık başta olmak üzere her türlü ekimin işte bu biyolojik e, aman e, kimyasal e, şeylerle gübrelerle bir yandan zehirleyip bir yandan yüksek verim almak için çok büyük kimyasallarla zehirlemek bir de hayvancılık en, endüstrisinin, tarım endüstrisinin zaten en büyük zaafı bu ...milyarlarca hayvanı insanlar kesip yesin diye her sene e, bir yerlerde tutmak... ...ve onların hem metan gazı salgılamaları dolayısıyla... ...geğirerek ve yerlenerek muazzam... ...en büyük küresel ısınma sebebi metan gazı. Evet. En yüksek oran karbondioksitin kat be kat üstünde... ...ama daha kısa ömürlü olduğu için pek dikkat edilmiyor... görünmez bir gaz. E, bir o var... Şimdi randıman muazzam dünyanın dünyadaki tarlaların 2017 hesabıyla yüzde yirmisinde randıman bitmiş durumda. Bu çok önemli bir şey tarımda yani yüzde seksinin ancak kullanabiliyorlar. Bir de su kaybı var. Şimdi dünyanın en büyük su merkezleri işte Kuzey Çin Ovası. Bütün Çin'in bir buçuk milyarlık devasa nüfusuyla... İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin orta bölümü, ki Amerika'da 300 küsur milyonluk bir ülke. Kaliforniya ve Hindistan'ın kuzey batısı gibi dünyanın en önemli tarım bölgelerinde ekinleri sulamak için kullanılan yer altı sularının seviyesi de çoktan alarm veriyor. Bunları da vermiş Simonbio. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi Ganj Nehri Akifer'inde yani Hindistan'da bir milyar üç yüz milyona yakın çok büyük nüfuslu bir ülke Çin gibi. Ama Güney Asya çiftçileri yani oradan yeniden dolum oranı elli kat kadar çekiliyormuş Ganj altı sularında. Bu aslında korkunç bir şey. Yani yağmurla ee, yenileyemiyorsun yani. Evet. Yani e, iklimin değişik, iklim değişikliğinin bize ne zararı var deniyor ya, işte evet. aslında bunlar görünür zararları. Evet. Somut yani bunların hepsini görüyoruz. bir arada bir, bir toplu bir kriz var. Yani iklim adaleti krizi de var. Gelir seviyesindeki muazzam değişiklikten dolayı ama yani mesela Güney Asya'daki çiftçiler bu Hindistan'daki, Kamboçya'da vesaire... Yiyecek talebini karşılamak için 2050'ye kadar yani 32 yıl içinde mevcut suyun yüzde 80 ila yüzde 200'ünü daha fazlasını kullanma beklentisi içindeler. Peki bu su nereden gelecek diye soruyorum. Evet. Bunun cevabı yok. Yani bu yaşama tarzı. Ondan sonra işte senin en önemli sorduğun soru küresel ısınma, sıcaklık yani... Bir yeni bir araştırma var. Bütün her şey eşit kalmak şartıyla unsurlar her 1 de derece diyeceğim. Yani Celsius ölçüsüne 1 derece ısındığı zaman bu çok önemli. Yepyeni yani 2017'deki en önemli ve vurucu rakamlardan bir tanesi bu benim gördüğüm. 20 yıldır takip etmeye çalıştığım şeyler bunlar. Pirinç randımanının yüzde üç düşeceği, buğdayın yüzde altı düşeceği bir derecelik artışla beraber mısır da yüzde yedi düşüyor. Bu da üstelik iyimser bir tahmin. Yani bu çok yeni bir araştırma. Agricultural Environmental Letters dergisinde yayınlanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin o meşhur mısır, yani Amerika deyince akla mısır üretimi geliyor tabii. O mısır kuşağındaki dört derecelik bir ısınma mısır randımanını... %84 düşürebileceği hatta yüze kadar ileride düşüreceği düşünüyor. Yani Amerika'dan Mısır memleketi olan Amerika'dan işte Meksika, Orta Amerika, Finlandiya dahil Mısır ortadan kalkıyor. Bundan daha temel bir yiyecek besinin ortadan kalkması ki 4 derece ısınacağı da maalesef öngörülenler arasında hatta şimdi %87, %90'a kadar baran tahminler var. Artık eski tahminler de değişti. Biz bu böyle giderse yani kömür yakmaya, petrol tüketmeye, uçaklar, gemiler, ticaret ve ısınma vesaireyle yenilenebilir enerji olmaz ise eğer ya yani mısır kalkıyor mesela. Şimdi mesela sebebi de şuymuş. Yüksek sıcaklıkların tozlaşma etkisi. E, tozlaşma işlemini ...yani tozlanma denen olay var ya... ...bitkilerin arılar ve böcekler tarafından... ...kanatlı böcekler tarafından... Tozlanma, ...çoğalması aslında. Çoğalması. Bu o, tozlaşma işlemini de aksatıyormuş. Yani doğru dürüst bir teste tabi tutulmadan... ...kullanılan böcek ilaçları... ...bayağı bir böcek kıyamet denilen... ...olay meydana getiriyor. Böcek kıyameti. Yani bazı yerlerde... ...dünyanın kimin bölgelerinde işçiler artık... Elle tozlamaya başlamışlar böcekler. Yani falan, aslında Çin'de. çok doğal bir şekilde, kolay bir şekilde olacak şey. Mesela arı doğal, gidecek evet. işte, tozlayacak vesaire böcekler. Kelebekler, kelebekler. Böcekler. Artık onlar yok ve insanlar kendi ellerinde. Evet. Ellerine... Bu tabii sadece en çok para getiren ürünler için kullanılabilir. Yoksa elle yapılacak akıl yani akıl işi değil. Akıl yani. kârı değil. E bir de yapısal unsurlar var bunun dışında. Yani böceklerle ilgili tam bir kıyamet beklentisi var. Yani 40 yıl içinde. Son e, Bir dakika son 27 yıl içinde kanatlı e, böceklerin yüzde 67 üçte ikisinin yok olduğuna dair bir Almanya'da çok bir araştırma yaptı. Ondan sonra benim de uykularım iyiden kaçmaya başladı. Yani çünkü böcek evet. yoksa onu yiyen kuş da yok. Onu yiyen kuşla, kuşu yiyen başka hayvan da yok ve... Hiçbir şey yok yani tozlama diyor. Şimdi bir de yapısal unsurlar var diyor, mom diyor bu önemli bir şey. Küçük çiftçilerin daha çok emek harcadıkları, daha fazla çeşitte ürün yetiştirdikleri ve toprağa daha büyük bir dikkatle işledikleri için haliyle küçük büyük çiftçilere göre daha büyük hektar verimi alıyorlar. Yani dünyanın daha yoksul kesimlerinde. ...herkes beş hektardan daha az alana sahip insan. Küçük çiftçi yani dünyada. Ekilebilir arazinin ama yüzde otuzuna sahipler. Ama gıdanın yüzde yetmişini üretiyorlar. E şimdi... ...halbuki son yeni yüzyılın... ...yani içinde bulunduğumuz yüzyılın ve bin yılın başından beri... 2000'den beri sadece Amerika'da... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... Ee, daha doğrusu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin iki katı büyüklüğündeki devasa bir ülke malum. Ee, verimli toprak gasp edilmiş, haksız yere ele geçirilmiş, büyük tarlalarla birleştirilmiş ve monokültür denen o şey yapılıyor, tarım yapılıyor ve yoksul kesimin ihtiyacı için değil, ithalat için, ihracat için yapılıyor mesela. Böyle bir sorun var. Benim burada aslında sormak istediğim şey şu, ee, ...bu kadar gıda... ...aslında bir gıda krizi. Evet. Ee, endüstriyel beslenmeye yönlendiriliyoruz aslında biz. Yani domates... E, İşlenmiş, ...doğal domatesi evet. bulmak o kadar zor ki... E, ...işte doğal... ...buğday bizim ülkemiz ki... ...bir buğday ülkesi olarak anılırdı. Ama artık buğdayımız bile kendimizin değil... ...kendimize ait, kendi genlerimize uygun buğday yok. Peki bunun için devlet politikaları... Devlet politikaları bol yeni termik Nasıl santral etkiliyor? inşa etmek falan, evet. e, Üzerine yani, çalışıyor Bir yandan maalesef. gıda krizi var iklim krizi var Bir yandan politikalarla bu e, körükleniyor bu krizler evet, İnşaat sürekli. ve hafriyat ekonomisi Şimdi bütün bunlar Bir de muazzam bir plastik kirlenme sorunu var Okyanuslarda Yani dünyanın en derin yeri olan Mariana Çukuru'nda bile plastik madde bulundu 11 bin metre derinlikle deniz tabanında işte bilmem bir deniz atı fotoğrafını bile gördüm ben su altında. Belki sen de görmüştün. Pamuk, kulak pamuğu plastik bir çubukla dolaşıyor. hayvan kuyruğuyla yakalamış. Böyle bir muazzam bir sorun var. Yani okyanusların o zaman bütün hayatı barındıran okyanusların çok tarihin en büyük tehlikesi içinde olduğunda yeni bir şey var. Dizi var dinleyicilere de. Eğer görmediysen sana da tavsiye ederim Blue Planet e, dizisinin BBC'nin ikinci bölümü yedi bölüm halinde yayınlandı. E, Olan işte orada işte onun şey yapan David Attenborough, Sir David Attenborough da söylüyor insanlık tarihi boyunca bu gördüğü en büyük tehlike. Şimdi burada diyor ve insan kaynaklı diyor işte küresel ısınma vesaireden dolayı. Şimdi evet. bütün bu anlattıklar yani balıklar nereden gelecek bilinmiyor. Çünkü dünya çapında yakalanan balığın sayısı her yıl yüzde bir aranıyor. Denizler Hatırlıyor. de ele geçiriliyor azalıyor evet. Ve yaklaşık üç milyar insan da büyük oranda balık ve kabuklu deniz hayvanlarından aldığı proteine de bel bağlamış durumda. Peki bu balıklar nereden gelecek? Çiftlik Bilmiyorum. balıkları, hasta aslında, diyabetli hasta balıkları yiyip protein tabii. aldığını zannediyor insanlar evet, şu anda. Evet, maalesef öyle bir şey. Şimdi bütün bu anlattıklarımız yeterince zor diyor George Monbiot. Ee, bu açık radyonun internet sitesinde de yer alan yazısında. Ee, bu yazıyı tavsiye ediyoruz. Ee, Açık Radyo'nun sitesine girip böyle yemeğe devam edemeyiz yazısını mutlaka okuyun. 2017 yılının e, çevre özeti aslında. Evet. Çevre raporunun e, tüm Ve raporların özeti politika özeti. özeti. Evet. Politika özetini Büşra anlatıyor. Balcan çevirisiyle evet, Şimdi Teşekkür burada, ediyoruz Kuşra'ya da Yani e, bütün bunlar zorken diyor George Monbiot. İnsanların gelirleri arttıkça Diyetleri de burası bizim program açısından da çok evet. önemli. Bitkisel proteinden hayvansal proteine doğru yön değiştiriyor. Böyle bir yanılgı var. Korkunç bir, yani reklam sektörünün finan da çok Medya, büyük etkisi çok var. Çok etkili. Dünyadaki et üretimi son 50 yılda 4 kat şu %400. anda geçen yılda arttı aslında. Evet evet. evet. evet. Aslında biz şeyde işte İngiltere'de %365-60 veganlık vegan beslenenlerin sayısı. Ama bu sadece ha. İngiltere'de artmış ama tüm dünyada. Veganların ama İngiltere'de de yani veganlar küçük bir şey tutuyor evet. yani bitkisel beslenme içinde olanlar. Korkunç yani. Evet bu. ve diyor ki bu son araştırmaları içeren çok özet bir yazı olduğu için sürekli olarak atıf yapıyorum yani buraya da getirdim. Açık bence konuşamamıştım iyi oldu çok yani <gülüyor> tam yani, programına denk geldi evet yani dünyadaki et üretimi son 50 yılda 1970 tam bu yana işte neyse 4 mislartmış yüzde 400 ama küresel ortalama gıda tüketimi hala her yıl vücut ağırlığımızı neredeyse tamamen etten oluşturduğumuz Birleşik Krallığın aslında yarısı hormonlu işte evet. büyüme hormonlu insünün benzeri hormon vesaire falan içi böyle bir sürü şeyle dolu etleri aslında yiyor insanlar evet. yani ben geçen bir böyle video izledim tavuğa bir şey sıkıyorsun üç kat büyüyor yani evet, et üretimi bu yüzden. Tabii. mesela şimdi bu konuşmayı yaptığımız bu, bu... ...bir gün önce... E, ...okuduğum bir abeva Guardian'da... ...Britanya'da... E, ...tavuklarda... E, ...tavuk çiftliklerinde işte... ...tavuk endüstrisinde... E, ...rekor seviyede antibiyotik... ...çünkü onlar... ...hem korkunç şartlar altında... ...yaşadıkları için tıkış tıkış... ...hastalanmasınlar diye... ...hem de aynı zamanda... ...daha büyük, hızlı büyüsünler işte... ...senin biraz önce söylediğin gibi... ...daha fazla kaslı olsunlar diye... Antibiyotik basıyorlar ve bu artık rezistansı sıfırlamak üzere. Yani antibiyotik hiçbir işe yaramayacak ve salgın hastalıklar. Ya bandisit ameliyatı en basit diş çekimi bile zorlaşabilecek. Yani yes. ölümcül sonuçları olabilir. Şimdi yes. burada şeyi yani tam ona geçelim. Yani e, beslenme şeklimizden dolayı. Amerika, İngiltere'de Birleşik Krallık'taki ekilebilir arazinin kapladığı alan, ki talebimizi karşılaması gereken toprak. Tarım alanının iki buçuk katı büyüklüğünde. 2,4. Yani herkes bu diyete yönelirse gerekeni nasıl temin edeceğiz? Hiçbir çıkarıyor yok. Yani sürdürülebilir Matematik, değil. Sürdürülebilir, asla yani, değil. hayvansal beslenme sürdürülebilir. Değil. Olamaz zaten evet. bu gibi ve işte. Ve çerçür diyor. Yani çerçür ediliyor hayvancılıkta diyor. Hayret verici. Yani tasıl, tahıl ve bakliyattan üretilen kalorinin yüzde altısı... Proteinin de yüzde elli üçü çiftlik hayvanlarını beslemek için kullanılıyor. Evet. Zaten hayvanlara vermek için kullanılıyor. Hep Biz hani diye. soyadan bahsedilir ya soya hormonlu vesaire. Evet. Aslında soyanın hormonlu olmasına bitkisel beslenenler korkmamalı. Hayvansal beslenenler korkmalı. Aynen öyle. Yani bu gıdanın üçte ikisi de bitkiden hayvana dönüşürken kayboluyor daha. Our World in Data diye bir şey var. internet sitesi bir araştırma grubu. Orada bir çizelgede ortalama olarak fasulye ya da bezelyeden 1 gram protein almak için 0.01 metrekare toprağa ihtiyaç var. Yani 10 binde bir. Oysa sığırdan ya da koyundan üretmek için bir metrekareye ihtiyaç var. Yani Korkunç. akıl ve hayal alamayacak bir durum. Yani arada yüz misli fark var. Bu, bu sürdürülebilir mi? Hem, hem sürdürülebilir değil hem de aslında sağlığa çok kötü etkileri var. Yani oradan bir gram proteini almak için doymuş yağ, kolesterol, kolin, karnitin, evet, damarları tıkayıcı. Bile. Bunlara evet. girmiyoruz daha. Evet. Sadece iklimden bahsediyoruz şu evet, anda. Evet. Hastalıklar boyutuna geçemedik bile. Peki yani geçmeyelim de zaten son bir genel değerlendirme işte senin iklim ve dünyanın genel kriziyle bağlantısını kurmak için. Yani büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kullandığı otlakların birçoğunda üretim yapılamayacağı doğru olsa da... ...ürün yetiştirmek yerine vahşi hayatı ve ekosistemleri sürdürmek için de pek hala kullanılabilirlerdi. Ama otlatma, otlaklar çoğaldıkça bataklıklar kurutuluyor bu sefer. Yani korkunç bir çıkmaz. evet. ...ağaçlar kesiliyor, fideleri de hayvanlara yem olarak kullanılıyor. Yırtıcı hayvanlar imha ediliyor, yok ediliyor. Yabani, yabanlı, otçul hayvanların önü çitlerle kesiliyor duvarlar her tarafta... ...ve başka yaşam formları da yavaş yavaş ortadan, hatta yavaş yavaş bile diye ortadan çekiliyor. Yani Madagaskar'ın ve Brezilya'nın yağmur ormanları gibi... ...bütün oksijeni sağlayan aslında canlılar alemi için muazzam bölgeler... Klima daha... yani, yeryüzünün klimaları evet. yok oluyor. Okyanuslar da öyle tabii. Ve o, o muazzam bölgelerde daha fazla hayvanı otlatmak için tahrip ediliyor. Yani çok önemli bir şeyi söylüyor yazının sonlarına gelirken... ...hem ihtiyaca hem de ihtirasa, evet. açgözlüğü aynı anda yetecek... Toprak yok. Küresel çapta hayvan yemeğe geçiş artık yoksul kesimin ağzındaki lokmayı kapmak anlamına geliyor. Burada da büyük bir adaletsizlik var. Yani tabii gezegenin neredeyse bütün köşelerine ekolojik bir temizlik yapmayı yok etmeyi gerektiriyor. Bu. Aslında yok, yoksul insanın hayvansal proteini hayvansal gıdaya ulaşması aslında çok kolay şu anda. Beş liraya bir tavuk alıp yani insanlar yemek yapabilir. Hani diyor ki protein aldım var. diyor evet. ve içi rahat ama bilmiyor aslında geri planından. E neler Tabii oluyor. bilmesine de imkan yok Çünkü... muazzam bir halkla ilişkiler evet. endüstrisi işin Toplum içinde yani top, tamamen öyle. Yani sistemde, sistemin değişmesi lazım. Yani bütün senin de konuştuğun, benim de konuşmaya çalıştığım şey bu. Evet. Yani nüfus artmasa bile e, yeme tarzımızda yapılacak bir değişimi ayakta tutacak durum mümkün olmayacak. Yani hiç nüfus artmasa bile bugünden itibaren ki bir milyar, iki milyardan bahsediliyor artış. Yani insan sayısı arttıkça et yemenin getirdiği açlık da büyüyecek. Üstelik yani 2010'da bir çok önemli bir araştırmada Birleşmiş Milletler diyor ki et tüketiminin 2030'a gelindiğinde %70 oranında artacağını söylüyor. Yani 2030 Çünkü artık çok kolay olacak. Daha da kolay olacak evet. et 13. üretmek aslında et üretiliyor. Yani hayvan 2. büyümüyor, et üretiliyor. Yani 2018'deyiz. 22 yıl sonra 2030'a ne var? 12 yıl var. Yani çok kısa. 12 yıl o kadar kısa bir Yüzde şeyde geçecek ki. %70 oranı ar, artacakmış. Yani Ve bunun... hastalıkların artış hızı o kadar yani şey değil doğru orantı falan değil. Bence aritmetik artacak hastalıklarda. Evet, evet. Çok salgınlar, besin Geometrik, hatta, geometrik <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> yani şey 2050'ye gelindiğinde 32 yıl sonra yani küresel mahsur talebi ...2005'teki bu araştırmaya göre... ...iki katına çıkmış olacak. Yani e, bu mahsulü üretecek toprak... ...dünyada mevcut değil. Yok bir böyle laboratuvarda bir mı üretecekler? Ne olacak? Yani laboratuvarda et üretmeye başladılar... Falan. Öyle hani bir... ...iş oraya doğru mu gidiyor? O, o bir... Çö ...kısmi çözümler arasında... ...gösterilen şeylerden biri. Ama yani... ...asıl mesele kesinlikle... E, ...bitkisel bazlı... ...işlenmemiş yiyecek yani. Bütünsel... ...bitkisel beslenme diyelim. E, çünkü bitkisel beslenme deyince... ...işlenmiş içerisine şekerler... girmiş bir sürü işlemden evet. geç... ...prosesleri uzun uzun sürmüş yiyeceklerden bahsetmiyoruz. Bütünsel bitkisel beslenmeden... ...bahsediyoruz. Peki biz sağlık uzmanlarının... ...bu konuda yapabileceği neler var? Bunu e, özellikle... ...çok e, önemli... ...sürekli gündemde tutmak... ...anlatmak lazım. Yani... Medyada da son derece yanlış saçma sapan şeyler çıkıyor. Maalesef her yani, gün yani, kriz geçiriyoruz izlerken. E, beslenme çılgınlığı fantezisi var bitmiyor diyor. Canlı bir dünyada da devam eden ekonomik büyüme masalı. Büyülü düşünce evet. yani her şey büyüme ve kalkınma. Ama Yeni hormonlu ter... bir büyüme. Geçen bir televizyon programında bunu işlemişlerdi. Hormonlu büyüme. İşte e, hormonlu insanlık büyüyoruz. İnsanlık diyor toplumsal bir çöküşe girerse ki tamamen katılıyorum George Monby'e bu konuda. Sebebi bu... Büyülü düşünce olacak. farklı fantezi olacak. Fantezi. Olacak. Ya, fantezi. Bütün bunlara verilecek kolay bir cevap yok ama en kritik değişim hayvan temelli diyetten bitki temelli bütünsel diyete geçiş olacak evet. diyor. Yani diğer unsurları hiç hesaba katmazsak et üretimini ve biyoyakıt üretmek için toprak kullanımını durdurursak ki o biyoyakıt meselesi üzerinde de çok durmak lazım böyle ayrı bir problem... ...dört milyar insana daha yeterli kalori sağlayabilir... ...ve insanın tüketmesi için... ...gerekli proteini iki katına çıkarabiliriz... ...bunu araştırmalar gösteriyor... ...çözüm burada... Evet. ...bir miktarda demin konuştuğumuz yapay et... ...laboratuvarda bir makaleye göre... ...yapay et de su kullanımını en az yüzde seksen ...toprak kullanımını da en az yüzde 99 oranında azalttığını öne sürüyormuş... ...doğru mu bilmiyorum diyor... Evet. ...ama bir sonraki yeşil devrim... ...önceki gibi olmayacak... ...toprağı kırbaçla, kırbaçlığa... ...kırbaçlığa öldürmeye değil... ...nasıl ve neden kullandığımızı... ...toprağa durup düşünmemize bağlı... ...bunu yapabilir miyiz? Son cümle bu. Yoksa bizler... ...yaşayan gezegeni... ...tüketen zengin insanlar... ...yani biz hepimiz zengin kesimdeyiz... ...diyetimizi, beslenme... ...biçimimizi değiştirmek yerine... Küresel çapta bir ölümü daha mı kolay karşılarız diye de bir soru evet, soruyor. Çok güzel bir sonuç paragrafı olmuş. Ben çok teşekkür ederim Ömer Madra'ya bugün beraber program yaptık. Ayrıca Açık Radyo'ya Ömer Madra'nın nezdinde Açık Radyo'ya çok teşekkür ederim. Her çarşamba saat 14'te vegan sağlık programını sunmama vesile oldukları için... Bugün e, bitkisel beslenme ve e, dünyadaki e, iklim, de, iklim krizinden bahsettik aslında. E, o, i̇lerleyen programlarda da daha sık dile getireceğiz. Zaten Açık Radyo çok sık dile getiriyor bu tür e, konuları. E, çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler.